Geçtiğimiz günlerde Foça yakınlarındaki termik santral davası içinde 5350 liralık bilirkişi ücretini zamanında yatıramayan Foça Çevre Platformu ise ek sürede kişisel özverilerle parayı denkleştirip yatırabilmişti. FoçaEP yürütme kurulu üyesi Bahadır Doğu Türk davalı için gerek olan maddi yük nedeniyle artık dava açmaya korkar hale geldiklerini söyledi. Doğu Türk, mahkemeler bilirkişi için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 toplayacak ve çevreye zarar vermelerinin önüne geçecek. Yeşil ve barış dolu bir gezegen diliyoruz. Esen kalın. Geleceğin gelecek. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan bizden han Uğur Öze Açık Radyo program destekçisi olun.